şey olur kolay adam olamaz. İnsan doktor olur, mühendis olur, olur, başkan olur, vezir olur fakat şey olur, hacı olur, adam olamaz. Adam adamlık düşücük. Bir baba, bir baba çocuğuna diyordu ki, sen adam olamazsın. Adam olamazsın. Adam olamazsın. O çocuk İstanbul'a geldi, okudu. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu veziri oldu. Fakat Ve babasının söylemiş olduğu söz. ...bunun kalbinde yer etmişti. Babam bana derdi ki adam olamazsın derdi. İyiyim şimdi babamı köyden gelsin diyorsun benim vezir olduğum. Ve getirtti babasını. Şeye oturmuştu tahtına böyle kurtulur bir kabart. Baba hatırlıyor musun? Sen bana adam olamaz derdin. Bak ben vezir oldum. sadrazam oldum. Babası ellerini böyle vurdu. Eyvah! Eyvah! Yine sen adam olamadın. Ha köyden beni askerlere gitti. Ya en buraya getirtti. Ben sana demedim sadrazam sen sadar, olamazsın diye... Adam olmasın dedir mesela. <gülüyor> ben, ben, sen zaten adam oluyor adam olmaz. Onun adam olmak çok güç. İnsan adam olduğu vakitte Allah'ın aleti olur. Gören yüzü haklan olur. Söylenen sözü haklan olur. Ha, Yürüyen ayağı haklan olur. Söylenen sözü haklan olur. Onun için adam olmak güç. Yok sakallı bir adam adam olmaz. Ya kıl da şey olseydi kıl da keramet öyle şeylerde. Keçinin kılı yoktur buldular.